İzal Rozental ile Haftanın Karikatürleri Merhaba İzal Bey, günaydın. Günaydın, günaydın Özdeş, günaydın Can, günaydın, günaydın. Keryal. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Bir haberi efendim. Evet. Evet buyurun. Ya çok güzel bir hafta sonuydu. Peş peşe müjdeli haberler aldık. Ee, <gülüyor> önce sevgili e, Meral Mutlu, Madra ve Ömer Madra'nın yani Bay ve Bayan Covid'in taburcu olduklarını iyiliştik birini öğrendik. Bu sabah da sesini duydum. Çok mutlu oldum tekrar e, Ömer Madra'nın. Evet, işte tamam. müjde böyle bir şeydir zaten. Yani evet, evet. Bütün Açık Radyo e, dinleyicileri, sevenleri, herkes çok sevindik. Hakikaten. Ardından e, Cuma günü de çok müjdeli bir haber daha geldi. Biraz önce onu konuşuyordunuz e, Ali Bilge ile. E, dinledim büyük heyecanla. <gülüyor> bu defa ülkece e, sevinçlere gark olduk diyebilirim. E, <gülüyor> Ve bu arada tabii ki bunun ardından... Çok sayıda gaz karikatürü çizildi. Bunların çoğu ne yazık ki yazılı basınımızda yer almadı ama sosyal ağlarda işte paylaşıldı. Aralarında çok da komik olanlar vardı bu gaz karikatürünün içinde ama bunları anlatmayacağım yani. Bu programın gaz kaçırmasını istemiyorum. Ben ilk karikatür olarak sevgili dostumuz Tanır Hanım, T24'te yayınlanan. Ee, ve biraz da uyarı mahiyeti taşıyan güzel bir e, çizimini anlatmak istiyorum ee, öncelikle. Tanoral bu karikatürü bir fotomontaj tekniğiyle çizmiş. Karikatürün üst bölümünde e, bir fotoğraf görüyoruz. Bu fotoğrafta denizin üzerinde kurulmuş olan bir petro, petrol e, platformu var. E, platformun ortasındaki kuleden ise yukarı doğru göğe. E, şey fışkırıyor, petrol fışkırıyor de değil mi? Gaz fışkırmaz, bilmiyorum yani. <gülüyor> gaz <sızar> galiba. <gülüyor> evet sızar. Her neyse yani... Metan ee... gazı sızdırıyor bu arada gerçekten kuyulardan da. Bilmiyorum tekniği yani o konuda uzman değilim. E, gaz kokusu beni rahatsız eder genellikle ama bilemeyeceğim. Neyse, neyse <gülüyor> bu fışkırma tarafı karikatürün bölümü Tanural tarafından çizilmiş ve ustaca e, ustalıkla daha doğrusu fotoğrafa monte edilmiş. E, karikatürün alt bölümü ise e, tamamen çizim. Denizin altını görüyoruz burada. E, Tanoral bize deniz altını gösteriyoruz. Platformdan aşağıya denizin doğru, e, dimine doğru inen e, bir sondaj borusu var. E, ve bu sondaj borusunun ulaşmış olduğu daha doğrusu belmekte olduğu rezervin kaynağını görüyoruz burada. Bu bir geniş ve uzun petrol hattı borusu. Ya tabii ki böyle bir şey olamaz ama oral yine iyi bir yurttaş örneği vererek endişesini paylaşmayı görebilmiş. Karikatürün altına da aman dikkat diye yazarak ilgili ilgisiz herkesi uyarmış bu karikatürüyle. Altından e, mavi akım projesi geçiyor sanırım. Herhalde ona gönderme ha. yapmış. Onu delip. Yani e, uyarı işte bu bir uyarı. Aman dikkat. Yani yanlış yerleri denmeyelim e, diye algıladım. Ben öyle algıladım bu karikatürü. Şimdi doğrusu. E, bugün deniz programı yani biraz e, böyle hep denizlerin altından üstünden falan gideceğiz. E, hazır denizin dibindeyken sizi hemen böyle okyanusların denizlerin dibinin izlendiği bir e, Deniz Müzesi'ne götürmek istiyorum. Letonyalı bir karikatürcü. Gatis Şuka. E, kendisi çevre konusuna, özellikle de denizlerin kirlenmesi konusuna e, tam anlamıyla kafayı takmış durumda. Bu konuda sürekli karikatürler çiziyor. Çok sayıda harika e, karikatürleri var. Ben bu hafta bir tanesini seçtim, onu anlatmaya çalışacağım. E, dediğim gibi bir Deniz Müzesi'ni çizmiş e, Gatis. Gatis. Hani şimdilerde bazı ABM'lerde falan da var. Denizin dibindeki yaşamı gösteren böyle sözde amacı insanları su altı doğal yaşam hakkında bilgilendirmek olan fakat esasında çocukların eğlence partları getiri, haline getiren e, dev akvaryumlar. Her tarafı e, akvaryum içinden geçiyorsunuz falan. E, bu da Baltık Denizi kıyısındaki bir akvaryumu çizmiş olmalı herhalde Letonyalı e, Gatishuka kalın camın altında okyanus sakinleri yazan bir tabela var akvaryumun önünde. Camın önündeki izleyiciler de çocuk çocuk anne baba hepsinin ağızları açık hatta biraz korku ve dehşet içinde camın gerisinde gördükleri okyanusun dibindeki okyanus sakinlerine bakıyorlar değil mi? Fakat bunlar sandığınız gibi dinleyicilerimiz için söylüyorum görmeyen karikatürü görmeyen dinleyicilerimiz için bunlar sandığımız gibi buradaki dev köpek balıkları ahdepotlar, öyle zehirli vatozlar ejderler falan değil ne görüyorlar işte dibe çökmüş bir petrol varili 2-3 tane bidon birkaç şişe bir bardak bir poşet Plastik poşetler yüzüyor, pet şişelerin yanı sıra onlar da yüzüyor. Bir diş fırçası var, o da yüzüyor. Bir de şır, şırınga var. Ee... Eksik var diyecektim ama sanırım gördüm. Maske de var sanırım. Yok yok yok, maske yok. Ee, ee, yok maske yok. yok, eldiven de yok. Neden yok sana söyleyeyim? Çünkü bu karikatür e... eski, mi? eski. Çizimi 2017. Yani plastik e poşet galiba. Evet, plastik poşetler poşet var. Evet. Bol tamam, miktarda. O bir miktarda. benzettim ama. Ee, ama pak, balıklar da var. 4-5 tane balık var şaşkınlıkla bakışan böyle. Ya bunlar ne? Bunlar nereden çıktı? Kim bunlar Yine falan? Var Yine var yani. içeride. evet. Şırınga, Şırınga var. Şırınga Evet. Ee, şimdi Gatüşmüka herhalde 3 yıl sonrasını öngörememiş e, bu karikatürü çizdiği, bu nefis karikatürü çizdiği tarihte. E, fakat yeni karikatürlerinde sizi temin ediyorum e, bolca maske ve eldiven var merak etmeyin onlardan bazılarını e, umarım gelecek programlarımızda e, anlatırız evet şimdi e, okyanusların altından yüzeye ana karaya doğru e, çıkıp bir e, derin bir nefes alalım diyeceğim ama ben de tanoral gibi aman dikkat diyeceğim e, sakın ola yanlışlıkla Pasifik okyanusu kıyısındaki Kaliforniya'ya çıkmayalım. Şimdi nedenini e, çok iyi biliyor e, açık radyo dinleyicileri. Ama ben e, bu kez bir Kalifornyalı'dan, Amerika'da çizer Daryl Cagle'dan anlatacağım. E, bir karikatürle bu malumu ilan etmek istiyorum. Şimdi Daryl Cagle, Kaliforniya eyaletinin bayrağını yeniden çizmiş. Hatırlarsınız belki önceki programların birinde, e, Can sen hatırlayacaksın, Kaliforniya bayrağını ve e, yüklendiği anlamı biraz anlatmaya çalışmıştım. Evet efendim. E, bayrakta beyaz zemin üzerinde, e, yeşil çimle, çimlerin üzerinde yürüyen bir boz ayı vardır. Dört 4 ayağı, 4 ayağı üstünde. Altında da California Republic yazıyor. E, boz ayı Kaliforniya'da sıkça görüldüğü için, Bayrağı da istenmiştir. Sol tarafta da üstte bir kırmızı yıldız vardır. Şimdi Deryl Tegel e, bayrağı aynen çizmiş. Fakat e, o boz ayıyı, o maskotu, e, dört ayağı üzerinde e, yürümekte olan e, o boz ayıyı iki ayağın üzerinde ayağa kaldırmış. O kollarını da iki yana açmış e, ayı, yüzünde de maske var. Dehşet ve korku içinde bir sağına bakıyor, bir soluna bakıyor böyle hızla. E, nereye kaçsam gibi kaçmak istiyor tabii yani bayraktan da kurtulmak istiyor çünkü sol taraf yangın yeri alevler geliyor alevler fışkırıyor sağ taraf deseniz e, virüslerin istilasına uğramış bir yığın Covid-19 virüsü sağdan soldan Bozay'a doğru geliyorlar. Daha önce evet. de söyledik Kaliforniya birinci sırada Amerika'da e, vaka evet. sayısında ve ölümlerde. Evet Ko ve bir yandan da yanıyor. Bir evet. yandan da yanıyor. Ama İzel Bey şöyle bir durum söz konusu. Siz dinleyicilerimizi uyardınız. E, okyanusu geçip e, Kaliforniya'ya gitmeyin diye ama Amerika Birleşik Devletleri'nin son bir haftada çıkan yüzlerce orman yangınında 500 bin hektarlık ormanlık alanı yanan eyaleti Kaliforniya'nın valisi Gavin Newsom evet. diyor ki eğer iklim değişikliğine inanmıyorsanız Kaliforniya'ya gelin. Gelin ve görün iklim değişikliği nasıl bir şey diyor. E, o başka bir amaçlı ama yani işte evet farklı bir amaçlı ama bir de davet <gülüyor> var yani herkes sizi gibi davet yapıp, var, evet. Türkiye'deki böyle e, iklim inkarcılarını alıp böyle bir paket tur düzenlesek mi diye düşünüyorum ama rahatlığını alacaklar Ben 6.500'de olduğum için gelemem de sizler tabii e, gidebilirsiniz. Çok da iyi olur böyle bir paket tur. Türkiye'de iklim bak, inkarcısı yok Can. Öyle yani mi? Hük hükümet bile Giresun'daki sel yangından sonra biz ne yapalım iklim değişiyor dediler. Sonra da müjdeyi açıkladılar doğru diyorsun. Ha evet. evet evet evet. Bu evet. gibi durumlarda tabii iklim krizi e, bir numaralı oluyor. bir numaralı suçlu oluyor. Evet. Doğru. Evet. Evet. Bir de dere yatağına işte ev yapan yurttaşlar suçlu. Zaten yıkılan köprülerde yıkılması gerektiği için yıkılmışlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti. Böyle Türkiye'deki gelişmeler. Ee, i̇yi, iyi. <gülüyor> yavaş yavaş kendimize geliyoruz. Şimdi dere yatakları, e, sel baskını falan deyince e, şöyle bu defa Hint okyanusu kıyılarına gelelim diyorum. Çünkü orada da durum maalesef peki çeşici değil. E, Hindistan'da bildirilen Covid-19 vaka, vakaları e, geçen hafta baktığımda 3 milyonu geçmişti. Şimdi e, öte yandan e, muson yağmurları Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve banyolarının bazı kısımlarını da tamamen sular altında bırakmış. Sevgili bir dostum var benim Mumbai'de oturan onunla konuşuyor. Maalesef babasını da geçtiğimiz hafta yitirdi Covid-19 nedeniyle. Felaket bir durumdalar. Hem çıkamıyorlar sular basıyor. Çok korkunç ve bir dejavüü yaşanıyor. Yani tam bir tekrar programı. Ee, Güney Asya'da tufandan kaynaklanan ölü sayısı 1300'ü geçmiş. Şimdi e, milyonlarca insan da şu anda mağdurmuş falan. E, ben Hintli bir karikatürcü Vivek Takkar'ın aslında bir imdat karikatürünü e, sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Vivek'in karikatüründe bir devlet dairesi ofisinin kapısını görüyoruz. Dairenin adı da Afet Yönetimi Departmanı. Departmanın kapısı kapalı ancak kapının üst kısmındaki camlı bölümden içerideki iki memurun o korku ve dehşet içindeki yüzlerini görüyoruz. Cama dayanmışlar bir tanesi, bir tanesi ellerini de cama dayamış, Diğerinin elleri ise e, korku içinde böyle ağzında o e, dehşet ifadesini çok güzel vermiş Vivek. E, dışarıya yani koridordaki manzaraya bakıyorlar koridorda neler oluyor diye. Ee, neler oluyor diye soracak olursanız anormal bir durum yok aslında her şey normal ee, sadece seller basmış işte o sel sularının içinde de bir şişe yüzüyor muhtemelen içinde de bir e, SOS yani imdat mesajı vardır hafet yönetimi departmanının görevlileri ne yazık ki ofislerine mahsur ee, kapıyı açsalar sel suları içeriye girecek ne yapsınlar ee, Camdan sadece dışarı böyle korkuyla e, bakarak izliyorlar Vivek e, bu şekilde eleştirmiş e, Hindistan'daki afet yönetimi görevlilerini. Sanki e, suç onlardaymış gibi. Halbuki suç tamamen tamamen iklim krizinde. Öyle değil Tabii mi? Ki. Tabii ki. Zaten o sellerde olması gerektiği için olmuştur. <gülüyor> Tabii ki. Her şey olması gerektiği için olur. Yani e, Murphy kanunu. Tabii. Neyse. Şimdi de... E, Hint Okyanusu'ndan e, Süveyş Kanalı'ndan da geçerek Kızıl Denize ulaşalım mı? İsrail'de Olur. çünkü bayram havası sürüyor. E, bu Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında varılan e, normalleşme anlaşması iki ülke arasında Kızıl Deniz'deki askeri işbirliğini de artıracakmış. Ama minicik küçücük bir sorun var gibi. E, onu anlatayım ben size. Birleşik Arap Emirlikleri'ne Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 savaş uçaklarını satın almak istiyor. Ve bu uçakların parasını da ödemeye hazırmış. Ama e, ama demeyeyim, Donald Trump ise geçen hafta e, şöyle bir şeyler söylemiş. E, onlar, yani Birleşik Arap Emirlikleri, F-35 satın almak istiyor. Paraları da var. Ne olacağını göreceğiz. Bu konuyu inceliyoruz. Ancak Orta Doğu'daki barış konusunda... Çok da büyük bir avantaj sundular. Şimdi bu ne evet ne hayır demek. <gülüyor> İsrail tarafı ise kesinlikle böyle bir şey olmayacak, satılmayacak e, diyormuş. E, e, neyse, bu işler arayla değil galiba. Türkiye'de vermiş F-35'lerin parçasını Aynı zamanda geliştirme sürecine de dahil olmuştu ama büyük kriyüzler var galiba şu anda Türkiye. İşte onun için... Birleşik Ar Arap Emirlikleri henüz parayı vermiyorlar. Ee, örnek almışlar tabii. Ne olur ne olmaz <ediyorlar>. <gülüyor> gör, Önce malı görelim <gülüyor> ondan sonra. Ama Türkiye'ye de biliyorsunuz kongre karşı. Trump yani satış yapma yanlısı. Parayı, o tam evet. bir tüccar çünkü yani. Para veriliyorsa e, mal da istemediğini... <gülüyor> i̇ş adamı kabul edin. Evet. Hangi devirde yaşıyoruz? Hatırlayalım Suudi Arabistan ve Katar krizleri çıkmıştı. Bir iki yıl önce. İkisinin de ardından büyük silah alımı yapmıştı bu iki ülke Amerika'dan. Bir evet. tanesi 100 milyar dolar, Suudi Arabistan 100 milyar doların üzerindeydi. E şimdi e, Can, bu, bu bütün bu e, özdeş Can, yani bu şeyler, e, silahlar üretiliyor, satılması lazım. Yani. Evet, hamburgerden farksız. Yok, farklı. <gülüyor> farklı bir yönü var. Farklı, <gülüyor> yenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hay satılması ee... gerekti anlamda. <gülüyor> tabii ki, tabii ki. Satılacak kola gibi, e, hamburger gibi haklısınız. Ama ikisi de soslu yeniyor. Sonuç olarak hamburgeri de çeşitli mayonezli, ketçaplı, vegan mayonezli bu arada dikkatinizi çekelim. Ketçaplı gibi şeyler koyuyordunuz. E, Silahlara da işte milliyetçilik sosu, otoriterlik sosu gibi şeylerle beraber sunuma hazır hale getiriyorsunuz. Ben özdeşe katılıyorum buna. Şimdi de Sos, de yediyor. Patlamış mısır da diyebiliriz o zaman. O Beyler, da bu, bu, bu, arkadaşlar bu bir karikatür programı tamam ama Aynen. ince soslandırmaya başladık ha. <gülüyor> yani neyse ben şimdi iyisi e, mi İsrail'li karikatürcü Uri Fink'in geçen hafta Mariv'de yayınlanan karikatürünü anlatayım. Çok ilginç bir karikatür bu. E, karikatürün sağ tarafında küçük yuvarlak bir masanın bir kafe masası sanki. Böyle baş başa oturan ve hatta iki sevgili gibi el ele tutuşan e, iki kişiyi görüyoruz. Soldaki kişi uzun beyaz entaresinin içinde e, Birleşik Arap emirliklerinin Dubai em e, emiri. Raşit al maktum e, karşısında oturan ise sevgili bibemiz yani e, e, Benjamin Netanyahu evet e, onlara doğru ise elinde tuttuğu büyük bir saksı ile yaklaşan e, Donald Trump var saksının üzeri böyle kalplerle e, falan süslenmiş e, bu saksı romantik mu? Ben saksı ben, görüyorum, evet. Altta. o yüzden konuyu hamburger. Ha, popkorn fani pop, pop, çekmeye çalışıyor. <gülüyor> evet. Ben ben saksıya benzettim, yani. Ben de hak e, veriyorum ya. Saksı <gülüyor> ve üstündekini de büyük bir çiçeğe benzettim, yani saksıdan çıkan bir çiçeğe benzettim, popcorndan ziyade. Bilmiyorum. Yani, ben şemsiye e, koymak için kullanılan o metal kaplara benzettim efendim. Doğru, ona daha çok benziyor. Haklısın, haklısın hocam. Yani evet böyle bir kap. Zaten başka türlü sığdıramazdı ama e, üstündeki o çiçeğe benzeyen veya da ne bileyim e, deve tabanı mı derler böyle. Bilemiyorum yani böyle bir e, bir tuhaf şey. E, ve e, şöyle bir şey e, söylüyor Trump. E, bu yeni aşkı kutlamak için size küçük bir armağan verebilir miyim gibi. Soru işaretiyle bitiyor çünkü cümle. E, bunu öyle tercüme ettirdim ben. Dubai Emir'i Raşit Almaktum gayet mutlu gülümseyerek bakıyor böyle hafif göz süzüyor sanki bu armağana ancak bibi biraz tedirgin gergin gibi suratından yüzünden böyle terler boşalıyor endişeyle süzüyor Trump'ın o kucağındaki koca çiçeği çiçek diyorum hala zira bu bir aslında F-35 uçağı tersten değil mi tam bir F35 çizimi. Uri Fink bu şekilde resmiş, resmetmiş e, Kızıldeniz'deki o mevcut e, sorunu, Ola, olası sorunu diye. Evet efendim. Peki bu haftanın son karikatürünü yine bir sular ülkesinden Hollanda'dan e, seçtim. Ben bu çizimi e, çok komik bulduğum için anlatmak istedim açıkçası ama anlatırken. Yani e, yılların karikatür ustası Joe Bertrams kadar başarılı olamayabilirim. E, karikatür cidden komik çünkü bakıldığında. E, koronavirüs nedeniyle Hollanda bir Hollanda vatandaşının durumunu aksettiriyor bize. İşte de yabancı değil aslında. E, maskeyi yüzüne geçirmiş olan e, bir kişiyi, bu kişiyi profilden görüyoruz. Üzerinde de ekonomi yazan bir tişört var. Yani. Metaforik olarak e, ekonomi e, demek istemiş Joe Bertrams. E, bu adam, bu ekonomi tişörtlü adam, maskenin elastik iplerini kafasının arkasında bir küçük şubuğa dolayarak germiş. Germiş, gelmiş. O kadar çok sıkmış ki e, adamcağızın suratı tamamen deforme olup şekil değiştirmiş. Suratının alt kısmı öyle ağzı, çenesi kulaklarına kadar e, erişmiş e, bütün birleşmiş sanki komik bir profil ol, oluşturmuş komik fakat hazin yani adamın bakışı da böyle tek gözle şöyle süzüyor bizi e, çok e, üzüntülü bir şekilde ba bakıyor evet. Job, Job Trump karikatının altına da geçici rahatsızlık diye e, bir e, not düşmüş düşündüm de bizde Kesinlikle böyle bir şey olmaz çünkü bir kere maşallah var ekonomimiz sağlam, müjdeli haberler geliyor, uçuştayız. İkincisi de maskelerin iplerini biraz çekince bilmiyorum sizde de öyle oluyor ama benimkiler hemen kopuyor. Yani dolayısıyla böyle, böyle gelmemiz mümkün olamayacak. Evet efendim. Evet. Benden başımda... bu kadar. Oylamaya geçeceğiz ama ben de ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Bu haftaki tünelin evet, evet. ucu köşesinde yayınladığınız karikatür de muazzamdı. Biliyorum koymuyorsunuz ama Şalom Gazetesi'nde yayınladığınız karikatüre de ben sesli güldüm gördüğüm zaman. Ee, unuttum. Yok unutmamışımdır bir dakika. Z, Z kuşağı. Z kuşağı Aa, ile evet alakalı. evet Z evet İki tane küçük var. çocuğun, daha doğrusu bir küçük çocuğun bebelerine, daha doğrusu küçük çocuklara ya zamanında burayı görecektiniz demesi değil mi? O, o karikatü görüyorsun. Evet, burada mi? kocaman bir park vardı. İnsanlar maskesizdi dolaşırdı diye iki küçük <gülüyor> evet, çocuğun birbirlerine evet. hatta üç çocuk üç küçük çocuğun birbirlerine dert yandı. Evet, evet, evet. evet Etrafta evet, böyle evet. beton ormanı var. Herkes Hatır, maskeli. Hatırladım da hatırlamıyormuş gibi yaptım. Evet. Ha iyi bari. <gülüyor> yani e, durum bu ama yani şimdi baktığın zaman e, artık nostaljiyi küçük çocuklar bile yapmaya başladı. Evet efendim. Çok yani giden böyleydi falan diyor. Evet, evet. evet oylamaya geçelim o zaman evet, bir Lütfen, lütfen. Evet. O zaman. Evet. Oylama bir konumuz var da var, var galiba. Eyvah. Evet, ben de varım. <gülüyor> Eyvah. O zaman tamam oylama. Bu <gülüyor> bir oylama değildir zaten artık. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu arada o zaman direkt olarak bir kocaman bir geçmiş olsun diyeyim her şeyden önce çok teşekkürler ya sağ olun boynumuzu büktük oylamanın sonucunu bekliyoruz <gülüyor> yok siz söyleyin önce biz söylemeyiz zaten sizin yüzde seksen ne zaten siz kazanacaksınız diye. <gülüyor> <gülüyor> peki ben o zaman söylüyorum tan oral dostumuzun karikatını aman dikkat aman dikkat Evet. Benim uyum ondan yani. Aman dikkat hocam. Yani kutluyorum. Ee, bu savaş muhabirliği geçen programda da söylemiştim. Ee, Covid-19'un ta içine nasıl böyle girdiniz bütün Meral Hanım'ın almış olduğu tüm o önlemlere rağmen helal olsun. Şapka çıkartıyorum. Evet. Aman dikkat diyorsunuz. Yani. <gülüyor> aman, aman dikkat. dikkat. Aman dikkat. <gülüyor> Zaten bugün <gülüyor> kı kısa bir mesajda da bunu söylemeye Gayret ettim ben de. Evet, dinledik sabah. Yani hiç hiç gevşetilecek filan bir düşün düşünmemek bile lazım yani gevşetmeyi. Evet. Her şeye aman dikkat. Evet. Her şeye aman. Özellikle dikkat. şu ara. Hocam tekrar çok çok çok geçmiş olsun. Çok, çok teşekkür ederim. Çok sevgiler. Olduk. Görüşürüz. Oy, e, oy birliğiyle seç. seçtik zaten değil Seçtirdim mi? E, zaten, bir dakika evet. öyle oy birliğiyle hemen seçiyor muyuz? Güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsettik hani geçtiğimiz haftalarda. Tek, i̇şte tek sesle o. beraber olacak mı? Ha, bu o, tamam okey. <gülüyor> <Güçlendirilmiş, gülüyor> güçlendirdik gayet <değiliz? gülüyor> Güçlendirilmiş parlamenter sistemin sesini dinlediniz. <gülüyor> o zaman Belarus, da... Belarus parlamentosu olarak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tanor'a da buradan selam söyleyerek o zaman kararımızı burada evet. bildirmiş oluyoruz. Tanor'a çok selamlar. Herkese iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Hoş teşekkürler, hoşçakalın. Görüşmek kalın üzere ben. diyelim. Görüşmek Biz canlı bir yarım saat kadar daha haber vermek üzere devam edeceğiz. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri